Ağuza bilsin Şeytan Rajim Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İnnahal Hamne Lillahi Nahmduhu ve Nasdaqinuhu ve Nascaferu ve Nasuza bilsin Şurur Emr Sina ve Mesiata Amadina. Menyethe Lahu Fala Muzillala ve Menyudlil Fala Hadila. Ve Aşhed Inna Lahi Inna Allahu Ve Tehu La Shirkala Ve Aşhed Inna Muhammedan Abdhu Ve Rasuluh. Maabat. Fına Istiqal ve hediye hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evet. ve şerrü'l umuri muhtesatuhha ve kulle muhtesaten bid'a ve kulle bid'atin belale ve Tefsir dersimizde Nisa suresinin 102. ayetine kalmıştık. Savaş halinde namaz kılınma şekliyle ilgili bu. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırırken Onlardan bir kısmı seninle beraber dursun ve silahlarını da alsınlar. Secde ettikleri zaman arkanızda bulunsunlar. Namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber namaz kılsınlar. Hazırlıklı olsun ve silahlarını alsınlar. Kafirler istediler ki silahlarınız ile eşyalarınızdan gafil olasınız da ansızın bir baskınla üzerinize gelsinler. Eğer yağmurdan dolayı size bir zorluk varsa veya hasta olmuşsanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir günah yoktur. Yine de hazırlıklı bulunun. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Ebu Ayyaş Ezzuraki şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte usfandaydık. Halib bin Delit komutasında olan müşriklerle karşılaştık. Kıble ile aramızda duruyorlardı. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğle namazını kıldırdı. Müşrikler onlar bu şekilde namazdayken haklarından gelseydik dediler. Ancak daha sonra... Onlar için şimdi oğullarından ve kendi canlarından daha değerli olan bir namaz gelecek dediler. Bunun üzerine öğle ile ikindi namazı arasında Cebrail bu ayeti getirdi. İkindi namazı vakti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahlarımızı almamızı söyledi ve bu şekilde arkasında iki saf olarak durduk. Rukuya gittiğinde hep beraber rukuya gittik. Secde ise sadece hemen arkasında duran saf ile birlikte gitti. Diğerleri ise ayakta kalıp onları düşmana karşı korudu. İlk saftakiler secdelerini bitirip kalktıklarında diğer grupla secdeye gitti. Onlar da kalktıklarında arkadakiler öne, öndekiler de arkaya geçti. Bu şekilde hep birlikte ikinci rekatin rükûna gittiler. rukudan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen arkasındaki saf secdeye giderken diğerleri kıyamda kalıp onları korudular. Öndeki saf secdeyi bitirip oturunca arkadakiler de secdeye gidip oturdular. Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biri Usfan'da, diğeri Süleymoğullar topraklarında olmak üzere bu şekilde iki defa namaz kılındı, kıldırdı. Bunu Abdülrezzak, Said bin Mansur, İbn-i Şeybe, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Taberi, İbn-i ve daha başkaları sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Bu korku namazıyla ilgili olarak değişik şekiller rivayet edilmiştir. Bunların hepsi sahih olarak geliyor. Yani birden farklı şekilde. Biz bunlardan sadece bir tanesini örnek olarak zikrettik burada. İlmi halde, sahih ilmi halde diğer bazı rivayetler de var. Yani bunların hepsi meşrudur sahih olarak gelenler. i̇bn Kesir'in tefsirinde de görebilirsiniz. Bunlar giriyor rivayetleri. 103. Ayet Namazı bitirdiğiniz zaman da ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde Allah'ı zikredin. Güvenlikte olduğunuz zaman da namazı dosdoğru kılın. Muhakkak ki namaz müminlere vakitleri belirlenerek yazılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Allah Teala kullarına sınırlarını belirlemediği ve sonra ondan mazeret halini istisna etmediği bir farz kılmamıştır. Ancak zikir bunun dışındadır. Allah buna bir sınır belirlememiş, terkimden dolayı aklını kaybeden dışında kimseyi mazur kılmamıştır. Bu ayetle Allah'ı gece gündüz, karada ve denizde, yolculukta ve ikamet halinde, bollukta ve darlıkta, Hastalıkta ve sağlıkta, gizli de ve açıkta her halükarda zikretmek emredilmiştir. Bunu Hasan Birisnat'ta Taberi ve İbn-i rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen ten ifadesini vakitleri belirli olarak farz kılınmış demektir dedi. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cebrail Kabe'nin yanında bana iki defa imamlık yaptı. İlkinde güneş batıya kayıp gölgesi terlik kayışı kadar olduğunda öğle namazını, sonra her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olduğunda ikinin namazını, sonra oruçlunun orucunu açtığı zaman akşam namazını, sonra şafak kaybolduğu zaman yatsı namazını, sonra oruçluya yeme içmenin haram olduğu vakitte de yani fecr vaktinde sabah namazını kıldırdı. İkinci gün her şeyin gölgesi kendi boyunda olduğunda öğle namazını, bu öğle namazının son vakti oluyor. Her şeyin boyunun iki katı olduğunda ikinin namazını, sonra oruçlunun orucunu açtığı zaman akşam namazını, sonra gecenin üçte biri geçtiğinde yatsı namazını, ortalık ağarınca da sabah namazını kıldırdı. Dedi ki, ey Muhammed bu vakitler senden önceki nebilerinde namaz vakitleriydi. Sen de namazları kıldırdın bu iki vakit arasında kıl. Yani ilk vakitleriyle son vakitlerinde, ilk gün ilk vakitlerinde, ikinci gün son vakitlerinde kıldırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu manada i̇bn Amr, Abdullah bin Amr radyalanmadan da benzer rivayet edilmiştir. Yani namaz vakitleri bu ikisi arasındadır. Toparlayacak olursak sabah namazının vakti fecrin doğuşuyla başlar. Güneşin doğuşuna kadar devam eder. Güneş doğmadan önce bir rekatini yetiştiren o namazı yetiştirmiştir. Yani namaza başladığı sırada güneş doğuyor olsa da yani bir rekatini yetiştirmişse ee, bir sorun yoktur. Güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra sına kadar namaz kılmak yasaklanmıştır. Yani güneş doğarken bir mızrak boyu yükselene kadar o vakitte namaz kılmak yasaklanmıştır. Diyelim kişi tam güneş doğarken uyandı, kalkamadı bir şekilde veya unuttu. O zaman güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra sabah namazını kılar. Nitekim... Ee, Bilal radıyallahu anh'ı bir sefer esnasında e, nöbetçi olarak dikinci Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Uyuyakalıyor. Güneş yüzlerine vurur bir haldeyken sahabeler Allah Resulü uyanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nerede kaldı ey Bilal sözün yani ben beklerim demiştin. Ey Allah'ın Resulü sizi uyutan Allah beni de uyuttu Diyor. ve oradan bir e, müddet ilerliyorlar. Güneş bir mızrak boyu yükselince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kavme sabah namazını kıldırıyor. Yine e, Safvan bin Muattal radıyallahu anh dengilen rivayette karısı ona şikayete gelmişti malum rivayette. Üç şeyi şikayet ediyor. Bunlardan birisi de Ey Allah Resulü bu sabah namazına hiç kalkmaz, yatar diye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Safvan'a sorduğunda nedir bu durum diye. O da Ey Allah Resulü biz çalışan bir kavmiz ve biz sabah namazına ben kalkamıyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da uyandığında kıl diyor. Yani kişi uyandığında kılacaksa bu vakte riayet etmeli. Eğer bir uyku, bir mazeret sebebiyle kalkamamışsa güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra ancak kılabilir. Ondan sonra zeval vakti dediğimiz güneşin tam tepe noktası. Yani bizim saatlerimizde 12'yi gösterdiği vakit. Yani tam gün ortası denilen vakitte güneşin tam tepe noktasıdır. O andaki gölgeden, gölgenin bittiği yerden itibaren, yani tam tepe noktasındayken güneş, tam o vakitte herhangi bir şeyin gölgesi, bittiği yerden itibaren, mesela siz tam o gölgenin bittiği yerden kendiniz adımınızı koyun. Buradan itibaren yedi adım sayın. Yani bu her şeyin bir misli olması gölgesinin bir misli olması bu gölgenin bittiği yerden itibaren başlar güneş tam tepe noktasındayken 7 adım bunu da alimler böyle tespit etmişler gerçekten de herkes kendi boyu kendi adımıyla 7 adım kadardır diye bu ölçüldüğünde de gerçekten böyle çıkıyor o gölgeden itibaren 7 adım saydığınızda o 7. adımın bittiği yerde yani 7 adım derken topuklar ayak 7 ayak boyu yani böyle adi adımlar değil de Ayak ucu ucuca getirerek Yedi adım Yani yanlış anlaşılmasın He. Yani ayağının Bittiği yerden hemen ucundan öbür ayağa koyarak Yani yedi ayak boyu Tam o yedi ayak boyuna Kadar olan yere Gölge düşünceye kadar O vakit aralı Öğün namazının vaktidir Yani güneş zevalden Batıya meylettikten sonra başlıyor bu yani o gölge tepe noktasındayken, o gölge durgun vaziyette kalır. İlerlemeye başladığı, gölgenin ilerlemeye, büyümeye başladığı ilk vakit öğel namazın girdiği vakittir. Öğel namazı girer. Oradan işte bu yedi adım boyu kadar e, ulaştığı zaman öğel namazın vakti çıkar artık. İkinci namazın vakti girer. Her şeyin boyu kendi misli olduğu kadar. Buradan itibaren ikindi vakti giriyor. Yani o vakit artık öğlenin son vakti. Oradan itibaren ikindi vakti giriyor. Ne zamana kadar? İki misli olacaklar. Yani on dördüncü adıma kadar artık. On dördüncü adım ikindinin son vakti. İlki ikindinin ilk vakti, 14. adım ikindinin son vakti. O vakitlerde artık zaten güneşin sararmaya başladığı vakitlerdir. O vakte kadar ertelemeyi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam münafığın namazı olarak tarif etmiştir. Münafığın namazı böyledir. İşte güneş sararınca kadar bekler, ikindi namazını kılmaz ancak sarardıktan sonra kılar ve bunda da Allah'ı çok az zikreder. Yani karganın yem yedi gibi de hızlıcaklar kılar diye münafır namazın böyle intelemiştir. Yani bu kerahat vaktidir artık. O iki, 14 adımdan sonrası artık kerahat vaktidir. Ne zamana kadar? Güneş batışa geçtiği ana kadar. Güneş batışa geçtiği anda, yani bir mızrak bayı, boyu yerle, yaklaştığı zaman ufka, şafa, o zaman artık namaz kılmanın yasaklandığı vakitler başlıyor. Yani güneşin kaşı ufka geldiği zaman, kayboluncaya kadar, güneşin yuvarlığa kayboluncaya kadar bu vakit namaz kılmanın yasaklandığı vakittir. Yani güneş ufa geldi, altı kaşı e, ufa geldi. O andan itibaren namaz kılmanın haram olduğu vakittir. Yani kişi o vakitte namaz kılamaz. Ama bundan önce ikinden sonra da nafile kılabilir. Yani sahabe arasında malum bir ihtilaf vardır bu konuda. İşte bu vakitte namaz caiz midir, değil midir diye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, kerahat vakfine kılmaların endişesiyle e, bu burada bir nehyedici ifadeleri de kullanmıştır. Ama kendisi kılmıştır. Sahabelerden bazıları da kılmıştır. Ve buradaki kılmanın, namaz kılmanın illeti işte bu vakittir. Bu vakitten önce kişinin hafile kılabilir ikinden sonra. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela Ayşe radiyallahu anh'a'dan Bukhari'de gelen rivayette benim evimde diyor Allah Resulü ikinden sonraki iki rekatı hiç terk etmedi diyor sahabeden bazıları kılıyor. Ömer Zeyd bin Sabit radıyallahu han'i kamçılıyor ikinden sonra namaz kıldığı için. Zeyd bin Sabit radıyallahu da diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan görmeseydim bu, bu namazı kılmazdım diyor. Ömer radıyallahu diyor ki ben diyor insanların bunu bir yol edinip de işte akşama kadar şeye kadar yani o güneşin batış vaktinde de dahil olmak üzere yani kerahat vaktinde de kılmalarından korktuğum için seni kamçıladım diyor. Yani burada bir şey var, kısa bir ara var, nafili namazın kılınabileceği. Güneş ufukta kayboluncaya kadar da, yani ufuğa yaklaşıp, alt kaşı yaklaşıp, kayboluncaya kadar bu vakitte namaz kılmak caiz değildir. Bu vakte gelmeden önce ikilinin bir rekatını yetiştiren yetiştirmiştir. Hadiste böyle buyuruluyor. Baktığı anda da akşam vakti girer. Yani oruçun iftara ettiği vakit, güneşin ufukta kaybolduğu vakittir. Arap dilinde akşam, illa işte böyle karanlık, gecenin karanlığı olması böyle bir şart yok. Arap dilinde, Kur'an-ı Kerim'de le'il kelimesi, yani gece kelimesi, güneşin battığı zamandır. İster ortalık aydınlık olsun, ister karanlık olsun, güneş battı mı gece başlamıştır. Gece budur yani Arap dilinde. Bunu işte insanların örfüyle işte hava kararması, gecenin çökmesi böyle şartlar aranmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını kıldığında kıldıktan sonra sahabeler ayrıldıklarında yaklaşık iki mil kadar yol yürüyorlar ve ok atmaya gidiyorlar. 300 metreye metre yaklaşık attıkları okun düştüğü yer. Okumuzun düştüğü yeri görüyorduk diyor buna rağmen. Yani akşam namazının kıldıkları vakit bu. Akşam namazının e, kerahat vakti Yıldızların görünmesine kadardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti yıldızlar görünmeden namazı kıldıkça yani birbirine geçmeden yani yıldızlar derken çoban yıldızı daha güneş batmadan da gözükmeye başlar. Bu kastedilmiyor. Yıldızlar teşbikün nücum ifadesiyle geçiyor birbirine girmesi kastediyor. Yani yıldızların topluca görünmeye başladığı zamana kadar ertelemedikleri sürece ümmetim hayır üzere Kalmaya devam ederler. Akşam demek ki bu vakte kadar ertelemek hoş değil. Mekroh görülmüştür. Fakat e, caiz olan vakti Şafak'taki kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder. Şafak'taki kızıllık kaybolunca da yatsı vakti girmiştir. Son vakti nedir yatsının? Bunu da çeşitli rivayetler var bu konuda. Mesela burada gecenin üçte biri ikinci gün... Ee, bakayım. gecenin üçte biri geçtiğinde yasın kılardı diyor. Yani geceyi biz madem güneşin batmasıyla ele aldık bu fecre kadar devam eder. Güneşin batmasıyla fecrin arası hesaplanır. Bunun tam yarısı gece yarısıdır. İbni Amr radyalanmadan gelen bir rivayette gece yarısı geçer. Yani yasıyı son noktığı olarak. Ayşe radiyallahu anh'dan gelen bir rivayette de Gecenin çoğu geçtikten sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yatsı namazını kıldırdı ve dedi ki şayet ümmetime ağırlık vermeyecek olsaydım namazı bu vakte kadar ertelemelerini, yatsı bu vakte kadar ertelemelerini emrederdim diyor. Yani gecenin çoğu onlarda saat gibi bir kavram yok bu sebeple onlar zanlı galibe göre gecenin çoğu diyorlar. Burada net olan ifade i̇bn geldiği gibi gece yarısıdır. Gece yarısından sonra bir nevi kerahate giriyor. Çünkü şu hadislerde geldiği gibi namaz bu iki vakit arası buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ilk gün kıldırdığı vakit de, ikinci gün kıldırdığı vakitin arası. Gece yarısından sonraya bırakmamak gerekir. Gece yarısında biz tespit ederken bizim işimiz daha kolay saat olduğundan dolayı güneşin battığı vakitle fecrin doğduğu vakitin arasını aldığımızda gece yarısı başlamış olur. Ondan sonra gece namazı için bir vakit var. Gecenin son üçte biri gece namazının en faziletli vaktidir teheccüd namazı için kişi vitri ve teheccüdü bu vakti bırakırsa en faziletlisi yani e, gecenin fecre en yakın olan zamanı yani kişi sabah namazının vaktinden biraz önce kalksa ve gece namazını kılsa vitrini kılsa arkasından sabah vakti giriyor sabahın sünnetini kılar sonra cemaatle de sabah namazını kılsa e, bu en faziletlisidir e, fecrin doğmasıyla da işte artık sabah vakti giriyor. Namaz vakitleri bu şekilde. Müezzinler, müezzinlerin vazifesi bu vakitleri gözetlemektir. Sadece ezan okumak değil. O yüzden yani bu vakitleri gözetledikleri için müezzinlerin boynları uzun olacaktır buyuruluyor. Boynlarının uzun olmasının e, faydası da şudur. İnsanlar kırtlaklarına kadar ter içinde boğulduklarında yani o baskıyı hissettikleri zaman kıyamet gününde Müezzinler boynları uzun olması sebebiyle bu baskıdan kurtulacaklar. Müezzinlerin böyle bir avantajı olacak. Fakat ne yaparsa şu vakitleri gözetlerse, ellerinde hazır çıkarmış takvimlere bakıp ezan okumakla değil bu. Bunu teybi kursanız o da yapar. Müezzin bununla mükellef. Yani bu vakitleri, şer'i vakitleri gözetlemekle mükellef. Yani bugün müezzinlerin çoğunun aldığı para haramdır. Vazifesini yapmıyor çünkü. Hepimizin cebimden kesilen paralar bunlara maaş olarak veriliyor. Vazifelerini yapmıyorlar. İmamlar da aynı şekilde. İmamların vazifesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı neyse, sünnetteki namaz neyse bunu araştırıp buna uygun bir şekilde şer'i, tadilerkene uygun fakat ümmete de ağırlık vermeyen. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tadilerkene falan riadetli halde en hafif namaz kıldıran kimseydi. Arkasında işte çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta bunların hepsini gözetirdi. Ve e, hafif bir namaz kıldırırdı. Fakat e, namazın lükünlerinden hiçbir şey de ihmal etmezdi. Yani e, imamların vazifesi de bu şekilde namazı gözetip şer şer de, şeriatta gelen en uygun, olsun, sünnette gelen en uygun namazı kıldırmakla mükellefler. Ne imamlar ne müezzinler bu vazifelerini bugün yapmıyorlar. Yani ne vakit konusunda, vakitlere riayet konusunda, ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına riayet konusunda müezzinler bunu yapmıyorlar. Bir imam veya müezzin terdi olarak bunları yapmaya kalksa ya işinden oluyor, ya sürgün ediliyor, ya cemaatle didişiyor. Yani bu tek başına müezzinlerin, imamların suçu da değil esasında. Yani ümmet olarak Biraz ümmetin suçu yani ümmet bunları umursamıyor şeriata uygun bir namaz kıldırız zaman ümmet başta karşı çıkıyor. Hmm. Ümmet kabul etse işte yönetimle ilgili sıkıntılar falan bunlar hepsi e, zincirleme bir şekilde böyle devam ediyor. Yani deveye nere nere demişler nerem doğru ki demiş ya bu hesap e, bunu düzeltmeye kalksanız ferdi olarak bunu yapmanız mümkün değil. Hani işte camilere gidelim, biz vakitlere riayet edelim, sünnet uygun namaza riayet edelim deseniz karşınıza yüzlerce engel çıkıyor ve sizin ömrünüz geçiyor da bu batıl olan şeylerin hiçbirisini düzeltmek, düzeltmek mümkün olmuyor. Fakat ne oluyor bu süreç içerisinde sizin namazlarınız heba olup gidiyor. Mesela safları düzgün tutmak gibi. Mesela saf önemli bir şey. Bugün insanların Sünnetle amel edenlerin dahi neredeyse umursamadığı bir şey haline geldi. Safların düzgünlüğü namazın tamamındandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu namazı tarif ederken, yani safları tarif ederken ileri gerili durmayı yasaklıyor. Şeytan kalplerinize ihtilaf atar diyor. Bir ihtilaf sebebidir. Ümmet arasındaki ihtilafa sebep olan şeylerden birisi bu. İleri gerili durmayı geçin, yani ileri gerili olmasını bırakın, topuklar birleşmiyor yani omuzlar, topuklar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imamların bu şekilde bir düzeni cemaate vermeden namaza durmalarını yasaklamıştır. İmamın vazifesidir yani safların düzgünlüğünü kontrol edip ondan sonra. Şimdi bakıyorsunuz, safı bölmek, safı bozmak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, lanet ediyor burada yani. Safı düzelteni, safları bağlayan, sık tutanı, Allah bağlar, yani onun işlerini düzenler. Safı koparanın da Allah koparsın diyor. Şimdi düşünün, bunu şey hakkında söylüyor, yani saftan geri çekilen, çıkan veya e, safı bir şekilde bozan kimse hakkında. Dolayısıyla saflar, ayaklar, topuklar e, birbirine değmeden tutulduğunda saf yerine gelmiyor. Saf yerine gelmediğinde sanki cemaattaki her fert bir başına namaz kılan pozisyonunda oluyor. Safın arkasında tek başına namaz kılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iade etmesini emrediyor halbuki. Yani o namaz geçersiz. Nasıl? Safın arkasında tek başına namaz kılan birisine namazı iade etmesini emrediyor. Saf'tan ayrı için. Şimdi bizim görünüşte cemaat oluyoruz camide. Görünüşte yani bir çizgi halinde bir şeylik oluyor ama saflar birbirine bağlı olmadığı için aslında herkes sanki ferdi namaz kılıyor gibi. Yani burada böyle bir risk var. O namazın geçerli olmayacağı gibi bir risk söz konusu. Allah-u 104. ayet. O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı duyuyorsanız muhakkak onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ummadığı şeyleri umuyorsunuz. Şüphesiz Allah alim ve hakim ulandır. İbn-i Abbas radyalanmadan gelen rivayette eğer siz acı duyuyorsanız bilin ki onlar da sizler gibi acı çekmektedirler. Ancak sizler hayırları umuyorsunuz. Yani sizin bir avantajınız var iman edenler olarak. Yani bu savaş gibi ortamlar her iki tarafa da elbet acı veriyor. Fakat e, kafirin umduğuyla müminin umduğu bir değil. Yani burada e, iman edenlerin farklı bir farkı var. Buna dikkat çekiliyor. 105- Muhakkak ki biz sana Kitabı Hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Hainlerin savuncusu olma. Katad diyor ki Allah'ın sana indirdiği ve beyan ettiği ile hükmet demektir. Yani fakum, ltaqume beynen nasi bima erakallah. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin. Yani burada hitap özel Muhammed lêsat ve insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin yani Allah'ın sana indirdiği ve beyan ettiği Kur'an-ı Kerim ve onun açıklaması olan sünnet hükmet. sünnet dedi ki, Allah'ın kitabını Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyordu Allah kitabını Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyordu yani beyan sünnetle Matar el dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu ayette deliller ve şahitlerle hükmetmesi emredilir demiştir Allah'ın sana gösterdiği ifadesini yani deliller ve şahitlerle hükmetmek olarak tefsir etmiştir. Tabiinden ve verrak, rahimullah. Amr bin Dinar'dan bir adam Ömer radiyallahu anh'e insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmet deyince Ömer radiyallahu dedi ki yavaş ol, bu sadece Nebi aleyhisselatü vesselama özel bir şeydi demiştir. Bu Nebi aleyhisselatü vesselama özeldi. Yani Allah'ın ona göstermesi vardı. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh, bir rivayet var fakat isnadında zayıflık var. Çünkü Ebu Bekir el-Huzeli yoluyla geliyor. Orada e, i̇bn Abbas radıyallahu anh, demiştir ki Allah azze ve celle bu ayette gördüğün gibi değil de Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet buyuruyor demiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'ı beyan etme konusunda Allah'ın gösterdiği şekilde. Şimdi e, bu mesele e, farklı bir yerde Ayrıntılarıyla açıklandı. Özellikle Nahil Suresi 44. ayetine geldiğimizde tekrar gelecek. O yüzden ayrıntıya girmiyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kitap nedir, iman nedir din deniliyor ona Şura Suresi'nde. Fakat Kur'an'ı beyan etmekle görevlendiriliyor Nahl 44'te. Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni beyan edesin. Beyan etmeye görevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veriliyor. Halbuki o kitap nedir bilmez olduğu bildiriliyor. Kitabı bilmeyen bu kitabı beyan etmekle görevlendirdiğine göre bu beyan Allah'tan olmalı. Nitekim bunun Allah'tan olduğunu Kıyamet Suresi 19. Ayeti bildiriyor. Onu okutmakta beyan etmekte bize aittir diyor Allah Azze ve Celle. Yani hem beyanla görevlendirilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ama bu beyan bize aittir diyor. Demek ki Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zikri indirerek zikir, Kur'an ve sünneti kapsayan bir ifadedir. Yani hem Kur'an hem Sünnet. Yani levh-i mahfuzdaki zikirdir bu. Yani sünnette vahiy kaynaklıdır. 106. Allah'tan bağışlanma dile. Muhakkak ki Allah gafur ve rahim olandır. Yani bağışlayıcı ve merhametli olandır. 107. Nefislerine hainlik eden kimselerden yana mücadele etme. Kendi Kendilerine zulmede. Yani asıl hainliği, hainlik yaparak kendi nefislerine hainlik etmiş olan kimselere onlara taraf olarak mücadele etme. Muhakkak ki Allah çok hain olan, günahkar olan kimseyi sevmez. 108. İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler. Halbuki geceleyin onun razı olmayacağı şeyleri kurarlarken o onlarla beraberdi. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını kuşatmakta olandır. Burada yine Allah Azze ve Celle'nin maiyet sıfatı zikredilmekte. Yani beraberlik, kullarıyla beraber olmaz. Bu genel maiyettir Yani kafirlerle de beraber olmaz. Bütün insanlarla beraber olmaz. Yani onların yaptıkları her şeyden haberdar olması. ilmiyle, işitmesiyle, e, görmesiyle beraberliğidir. Bu genel maiyettir Özel maiyet ise müminlerle beraber olması. Yardımıyla, desteğiyle beraber olmaz. Burada genel maiyet sıfatı zikredilmekte. Yani kafirler veya münafıklar düzenlerini kurarken Allah onlarla beraberdir. İlmiyle beraberdi işitmesi ve görmesiyle beraberdi Mukatil bin Hayyan Raymullah dedi ki, Allah onların amellerini ilmiyle kuşatmıştır. 109. ayet, işte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Ya kıyamet günü kim onlardan yana Allah ile mücadele edecek? Yahut kim onlar için vekil olacak? 110. Her kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah, Allah gafur ve rahim bulur. Allah Azze ve Celle'yi gafur, çok bağışlayıcı ve rahim, pek merhametli bulur. Bu e, ayetten önceki ayetlerde yani insanlardan gizlenir de Allah'tan gizlenmezler. Ee, Seleften birisi şöyle diyor kişi insanların yanında yapmaktan çekindiği günahı yalnız başına işlediği zaman diyor kendisini görenlerin en değersizi olarak Allah'ı kılmış olur yani burada ciddi bir risk var tehlike var yani insanlar görüyor diye yanında yapmaktan çekiniyor ama yalnız başınaken onu Allah görüyor İnsanların görmesinden çekiniyor da Allah'ın görmesinden çekinmiyor. Bu şu demek değil. Yani insanların yanında da yap. Bu değil. Ne insanların yanında yap, ne Allah ile sadece Allah'ın gördüğü yerde yap. Yani bu kötülükleri terk et. İbn-i e gelen bir rivayet var ki, burada çok büyük bir tehdit var. Bu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü amelleriyle gelen, Gece namazından da nasibini alan bir topluk diyor. Yani sizin amel ettiğiniz gibi amel eden, gece namazından da nasibini alan ve kıyamet gününde tihame dağı gibi amellerle gelen bir insan ki, gece safalarında, yani yalnızken işlediği şeylerde, bunları hep berbat etmiştir ve bu cehennemlik olur. Bunun iyilikleri heba olur diyor. Bu sebeple kişinin, Yalnız olduğu anlarda Allah azze ve celle'den yani şu ihsan dediğimiz hali gözetmesinin oldukça önem vardır. Öyle ki Cibril aleyhisselam dininizi öğretmeye geldi buyurulan hadiste iman, İslam ihsan demiştir. Yani iman kalp amelleri, itikad edilecek şeyler bunlar sayılmıştır burada. İslam'da azalarla yerine getirilmesi, alenin ıshar edilmesi gereken şeyler zikredilmiştir dinin bir cüzü, iman dinin bir cüzü İslam dinin bir cüzü bir cüzü daha var ihsan bu da önemli bir şey sen Rabbini görmesen de onu görüyormuş gibi kulluk et Rabbini görüyormuş gibi kulluk et çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir diyor yani bu murakabe deniliyor buna yani kişinin nefsini sürekli kontrol etmez murakabe herhangi bir amel işlenmeden önce bu niyet, yani bu ameli yapmaktaki niyet samimi mi? Sadece Allah Azze ve Celle için halis mi? Yoksa başka gayeler karışmış mı? Bunu kontrol etmektir. İkincisi, ameli işlediğin esnada. Çünkü başlangıçta ihlas süre başlamış olabilirsin ama namaz içerisinde veya o fiil içerisinde veya herhangi bir Allah'ın emrini yerine getirdiğin esnada, cihat esnasında veya başka bir amelde, Allah için yaptığın amelde. O ameli işlerken ifsad edebilirsin. Amel esnasında murakabe. Bununla da bitmiyor. Burada da ihlası yerine getirmiş olabilirsin bu iki adımda. Üçüncü bir adım var ki, ameli işledikten sonra. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şunu sünnet kılmıştır. Namazı bitirdiğimiz zaman, namaz Allah'a kulun en yakın olduğu ibadetlerden. Yani kulu Rabbine en yaklaştıran ibadetlerden biriz Buna rağmen namazdan sonra Estağfirullah demeyi öğretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize. Yani biz günah mı işledik? Hayır. Mesela düşünün. Osman bin Affan radiyallahu anh rivayette buyuruyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kişi güzelce abdest alır. Farzına, sünnetlerine riayet ederek güzelce tam anlamıyla abdestini alır. İki rekatta namaz kılarsa geçmiş bütün günahları affolunur. Hadis bu. Şimdi kişi bunu yaptığı zaman bak yaparken Allah'tan ve Rasulü'nden gelene iman ederek, bu karşılığı Allah Azze ve Celle'den bekleyerek niyet eder. Başlar bu amele. Bunu yapar. Yaptığı esnada bozucu bir şeyler bulaştırmaz. Kılar. Kıldıktan sonra ben bağışlandım, kurtuldum dediği anda ne oldu? Hepsi gitti. Çünkü biz bu abdesti, bu namazı Allah'ın henüz kabul ettiğini bilmiyoruz. Allah bunu kabul edecek ki Bağışlanmamıza bir vesile olacak. Şimdi biz Allah'tan ve Rasulünün engelline böylece iman ediyoruz. Tamam eyvallah ama biz ne kadar düzgün yaptık. Şimdi düşünün. Huşusu ile yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda durduğunu tam anlamıyla düşünerek, huşuna riayet ederek, rükünler yani zahir rükünler ve batini rükünleri yerine getirilerek kaç namazımız vardır? Estağfurullah diyoruz. Yani öyle yüce bir makamdan çıktık ki aslında biz, o makamın hakkını bile veremedik. Yani Allah'ın huzurundasın, dilin, Allah'ı zikrediyor ama zikrettiğin şeyden kalbin tamamen gafil, ne dediğini bile bilmiyoruz. Yani namazda en son selam vermeden önce, Allahümme inni eûzu bike, Allah'ım sana sığınıyorum. Neyden? Min azabi cehenneme, cehennem azabından. Ve azab il kabri ve min azab kabri kabir azabından ve min fitnetil mahiyaya ve memati hayatın ve ölümün fitnesinden yani çok ciddi şeylerden sığınıyoruz ve min şerif fitneti mesihit betjal mesihit betjal'in fitnesinden bak bu dört şeyden sığınmayı Allah Resulü Vesselam emretmiştir bu işte selamdan önce okunan dualardan biris ondan önce salli barik okuyoruz. Salat ediyoruz. Dilimiz bunları yapıyor. Ama kalbimiz bundan gafil. Ne dediğimizi bilmiyoruz, düşünmüyoruz. O esnada kim bilir neler düşünüyoruz. Fatiha okurken veya zamm Sure okurken aklımız nerelerde, kafamız nerelerde? Diyoruz ki Estağfirullah. Ya Rabbi senden bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim. Biz aslında günah olan bir iş yapmadık ama Allah için yapılan bir işi hakkıyla yerine getirmedik. Öyleleri vardır ki yine hadiste bildiriliyor amelleri, Kur'an okuyuşları, namazları, ibadetleri yani sen görünüşte bunların ile yaptığını düşün yani ikhasla yapmış bunları. Ama bu amelleri sebebiyle insanların en hayırlı olduğunu, en hayırlısı olduğunu düşünmeye başladığında Allah Resulü Aleyhisselatüsselam insanların en şerleri bunlardır diyor. Yani yaptığı ameller sebebiyle sen ikhasla yapmışsın bunu bak yaparken başladığında ihlasle başlamışsın. Yaparken ihlasle yapmışsın ama yaptıktan sonra bir gurura kapılmışsın. Ben insanların en hayırlısıyım. Var mı benim gibi namaz kılan? Var mı benim gibi Kur'an okuyan? Var mı benim gibi Müslüman? Bu düşünceyle ne yaptın? İfsat ettin. İşte amele başlarken, amel esnasında ve amelden sonrasında dahi 10 sene sonra belki, 20 sene sonra belki, ben falanca zaman Allah için bunları yapmıştım diyerek bununla insanlara karşı bir üstünlük tasladığında Allah korusun, bu seni ifsad eder. Siz bunlarda hayır görüyor musunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle kimse ergelecek ki bunları anlatıyor. Siz bunlarda hiçbir hayır görüyor musunuz diyor. Yani elelerinde hayır yoktur. O Onlar kendilerini insanların en hayırlısı zannetse bile. O yüzden yaptığımız şeylerle Sakın gurura kapılmamamız lazım. Yani namaz kıldık, estağfurullah diyoruz. Bağışlanma diliyoruz. Nefsimizi sanki hemen kendine getirmek için bir ihtar bu. Namaz kıldım diye öyle kendini bir şey zannetme. Allah lütfetti. Allah'ın lütfu sayesinde sen namaz kıldık, Sen yaptın diye sakın kendini üstün görmeye kalkma. İşte e, murakabe... Önemli kişi dağlar gibi ameller işlemiş olsa dahi, ihlas ile yaptığı ameller bile olsa, bu ihlası sonradan bozması sebebiyle. Şöyle bir hikaye anlatılır. Daha önceleri anlatmıştık belki eski ses kayıtlarında dinlemişsinizdir. Seleften birileri, birisine misafir oluyor. Beyazlı Bistamiye mi nispet ediliyor? Birisine nispet ediliyor. Bu bir tas içerisinde zemzem ikram ediyor alıyor zemzemi adam hizmetçisine sesleniyor şimdi bunu ikram eden ey falan diyor yani kölesine veya hizmetçisine bu diyor önceki haccımda getirdiğimmiş son haccımda getirdiğim tas mı diyor bu şeyi alan ikram alında diyor ki git diyor senin diyor iki haccında iptal oldu diyor niye duyuruyorsun yani ne yapmaya çalışıyorsun Şimdi bu iptal olmuş mudur, olmamış mıdır? Biz buna girmeyiz de, yani sonuçta bu Seleften, beşlerden birisi. Ee, biz buraya girmeyiz de dikkat çekmek istediği şey önemli. Yani o amelini niye duyurmaya çalışıyorsun? Yani o adam demek ki senin iki sefer hacca gittiğini bilmiyor. O senin son haccından dolayı hoş geldine gelmiş. Sen bu ilk haccımdan gelen mi diyorsun? Yani ben daha önce bir sefer daha hacca yaptım aslında. Sen bunu beni tek haccı yapmış zannetme. Böyle bir ima var burada. Evet demek ki amelleri işledikten sonra yani samimiyetle işledikten sonra bile insan ifsad edebiliyor. İhlas önemli. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Teala kullarına hilmini yani yumuşaklığını affını rahmetinin ve bağışlayıcılığının genişliğini haber veriyor. Kim küçük ya da büyük bir günah işlerde, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, günahları göklerden, yerden ve dağlardan büyük olsa dahi Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli olarak bulur. Huzeyfe radıyallahu Anh'ten gelen rivayette İsmail el-Esbehani, kıvamı sünne diye bilinir. Yani sünnetin direği lakabıyla meşhur olmuş birisi. Ee, Es-Sünne diye sünnet esaslarına menhece dair bir eser var. Bir de Tergib ve Terhib diye üç cilt bir eser var. Yani Münzir'in terkibini yazmasından senelerce önce e, Tergib ve Terhib'e dair eser yazmış birisi. Burada aktardır cevap birisinde Kuzeyfer Radyalan der ki münafıklar Allah'tan bağışlanma dilemez. Yani Allah'tan bağışlanma dilememeyi Münafıkların özelliği olarak, bir rivayette haricilerin özelliği olarak zikrediyor. Çünkü amelleriyle kendilerini beğenirler. Münafıklar Allah'tan bağışlanma dilemezler diyor. Bir rivayette hariciler Allah'tan bağışlanma dilemezler diyor. Çünkü yaptıkları amellerle kendilerini de üstün görürler. Uzunca bir kıssa birkaç sahabeden farklı varyantlarla, ufak tefek e, farklılıklarla geliyor. Sitede de e, farklı tariflerini yazmıştım. E, Ebu Yala'nın müslediğinde Bukhara ve müsimin şartlarına uygun ve muhtasar olarak geliyor bu rivayet. E, diğerlerinde biraz daha ziyadeler var. Fakat İsnan'la zayıflıklar da var. Fakat birbirlerini takviye edici mahiyette. Bu kıssa şu şekilde... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden, yani sahabeler ona birisini anlatıyorlar. İşte cihatta şöyle atılgan, namazı şöyle güzel kılıyor, Kur'an'ı şöyle güzel okuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben tanıyamadım. Bilmiyorum onu diyor. Nasıl bilmesin, ne Allah Resulü falanca, işte şöyle şöyle yapan birisi. Yani ibadetleriyle ön plana çıkmış birisi sahabe arasında. Ben diyor çıkaramadım, kim o diyor. O sırada diyor, bahsettikleri bu adam, işte atını, bineğini, mescidin kapısına bağladı, içeri girdi diyor. Bu adam girince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna hey oradaki sen ben buradakilerin en hayırlısıyım diye içinden geçirdin mi? diyor. Senin içinden böyle bir şey mi geçirdin? Neden sende sima, şeytan siması görüyorum, şeytan alameti görüyorum diyor. Ben zaten öyleyim diyor. Yani zaten buradakilerin en hayırlısı benim diyor. Ve çekiyor gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kimi öldürecek diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh gidiyor ve gittiğinde namaz kılarken görüyor onu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılanları öldürmekten yasakladı diyor. Şimdi öldürürsem işte namaz kılan birisini öldürmüş olurum düşüncesiyle yani başka bir hadise ters düşmemek için geri dönüyor. Ömer radıyallahu anh kalkıyor bir sefer ben öldürürüm diye. Ömer radıyallahu anh gittiğinde de Secdesi o kadar güzel uzun yapıyor hoşuna gidiyor Ömer radıyallah beğeniyor yani kıyamıyor. Ve o da Ebu Bekir radıyallah gibi yani acaba bir yanlışlık mı olur? Yani namaz kılan biri yani secdesi de bu kadar güzel sanki ihlasla kılıyor falan. Allah Resulü ve vesselam dönüyor ve yapamadım diyor. Bunu kim öldürecek diyor? Ali radıyallah kalkıyor. Gittiğinde onun yerinden ayrılmış olduğunu artık kimse bulamıyor yani göremiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, yerinden ayrılmış diyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet diyor, onu öldürseydiniz ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmeyecekti diyor. Yani burada pek çok derin kıssalar var. Fakat burada e, zikretmemizin sebebi şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, yani onun emrini yerine getirmenin önemi, kişinin kendi amelini beğenmesi yani şimdi düşünün bu adam istifare etmiyor yani sen insanların en hayırlısı olduğunu mu içinden geçirdin ben zaten öyleyim diyor adam yani amel işliyor ihlasla amel ediyor ama bununla beraber gurur da var yaptıklarıyla gururlanma da var ve buna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen ne diyor şeytan siması görüyorum diyor şeytanın bir alametini görüyorum sen de diyor bu sahabeleri neden öldüremiyor ya o kadar güzel namaz kılıyor yani kıyamıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam işte iki kişi ihtilaf etmezdi dedi. ümmet arasında, sahabe arasında ilk fitne haricilerden çıkıyor bakın. Bu adamın özelliğindeki kimselerden çıkıyor. Karilerden, Kur'an okuyucularından çıkıyor. Onları halbuki hayatında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar özellikleriyle belirtmesine rağmen ne yaptı bu ümmet? Savaşmaya kıyamadı çoğu. Ali an anh direndi, öldürdüler ve Sahabeler, Nehrevan Savaşı'nda haricilerle savaşırken hepsi tereddüt içerisindeydi. Ya bunlar işte Kur'an ehli insanlar, namaz kılan ihlaslı kimseler, sabah akşam oruçlu, ibadetli kimseler ve bunlarla savaşmaktan dolayı Ali radıyallahu anh'ın taraftarlarında dahi bir tereddüt vardı. Ne zamana kadar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde Zül Südeyye denilen birisi çıkacak, yani pazusunda kadın memesi gibi, kadın göğsü gibi bir alamet olacak diyor, onu bulun. Ali radıyallan ne emrediyor. Onu bulun. Öller arasında arıyorlar, arıyorlar. Buldukları zaman sabit tekbir getiriyor. O zaman rahatlıyorlar. Yani Allah Resulü'nün kendileriyle savaşılmasını emrettiği kimse. Hakikaten bunlarmış diye ancak o zaman rahat ediyorlar. Şimdi düşünün. Allah Resulullah Aleyhissalatu ne diyordu? Eğer diyor onu öldürseydiniz ümmetimden iki kişi daha ihtilaf etmeyecekti. Burada büyük bir anlam var. Yani bu ümmetin en hayırları olan Ebubekir gibi, Ömer gibi Anh sahabeler gibi insanlar bile, bakın burada bir tereddüt yaşadı, sonrakilerden bir nevi mazeret oldu bu. Sonrakilere bir nevi mazeret oldu bu. Eğer Evbekir veya Ömer radıyallahu bu işi yapsaydı, böyle bir kapı olmayacaktı. Ve ümmetin içerisinde, işte en hayırlı zannedilen kimseler arasında çıkıyor bu. Yani ibadet ehli kimseler arasında hariciler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstüne basa basa buna aldanmayın diyor. Yani hislerle hareket etmeye kalkmayın sakın. Fakat bu ümmetin en hayırları bir nevi hislerle hareket ettiler. Birisi e, iştihatta bulundu. ve Bekir radıyallahu anh bulundu. Ve biz burada Allah Resulü'nün söylemesi sebebiyle anlıyoruz ki hata etti. Delili var mıydı? Vardı tabi. Namaz kılanları öldürmeye Allah Resulü Aleyhisselatırsa Vesselam yasaklamıştı? Var delil. Ama orada canlı emir bu. Bu ve Ekir radıyallahu anh buradaki delili çok kuvvetli. Ama yapsaydı ne olurdu? Buna rağmen yapsaydı? Şimdi Bak, iştihatla ilgili hatalar bir. 2 Ömer radıyallahu gitti, hisle hareket etti. Yani Allah'ın dinini uygulamada salabet sahibi olmasına rağmen Ömer radıyallahu anh burada ne yaptı? Allah onu e, imtihan etti. Ali radıyallahu anh, ben yaparım dediğinde, evet bu işe ehl olan sensin, bunu sen yaparsın diyordu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ama onun gittiğinde de artık bulamamıştı. Yani kevni olan takdirinde önüne geçilemiyor. Fakat Ali radıyallahu an seneler sonra, Allah Resulü'nün vefatından sonra yine bu olayla karşı karşıya geliyor. Bu kimseleri, aynı tihniyetteki insanları öldürmekle imtihan ediliyor Ali radıyallahu anh. ve o yapıyor bunu. Yerine getiriyor. Yani sanki bu olay ümmetin başına sonradan gelecek olayların küçük bir numunesi gibi zuhur etmişti. Evet. Ali radıyallahu anh diyor ki, bana Ebu Bekir radıyallahu rivayet etti ki, Ebu Bekir doğru söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir günah işledikten sonra abdest alıp iki rekat namaz kılan ve Allah'tan bağışlanma dileyen hiçbir kul yoktur ki bağışlanmasın. Sonra bu ayeti okudu. Yani Nisa 110. ayetini okudu. Bir günah işledikten sonra, yani bir günah işleyen bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kılıp Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu bağışlar. İnşallah. 111. ayet Her kim de bir günah kazanırsa onu ancak aleyhine kazanır. Şüphesiz Allah alim ve hakim olandır. 112. Her kim bir hata veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuza atarsa iftira ederse yani muhakkak büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. 113. Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, andolsun ki onlardan bir grup seni şaşırtmayı amaçlamıştı. Oysa kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitap ile hikmet indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri bildirmiştir. Şüphesiz ki Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Buradaki indirilen bir hikmet var kitab ile birlikte. Bunu alimlerimiz sünnettir demişlerdir, seleften alimler. Burada bu ayetin inmesine, nüzul etmesine sebep olan büyük bir, yani uzun bir kıssa var. Katade bin Numan'dan geliyor. Radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Ensar cemaatinden... Yani biz Ensar cemaatinden bir aile vardı. Yani Ensardan bir aile vardı. Bunlara Ubeyri koğulları olarak Bişir, Beşir ve Mübeşir adı verilirdi. Beşir münafık birisiydi. Şiirler söyler ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının kötülerdi. Ve o şiiri eski şairlerden birine mal ederek falan şair söyledi diyordu. Dikkat edin. Bu üç kişi Bişir, Beşir ve Mübeşir. Üç kişi var Ensar'da. Ama münafık Beşir. Yani bu Beşir münafık şair Allah Resulü asabını karalayan şiirler söylüyor. Fakat yani bundan dolayı işte küfürdür bu. Bundan dolayı kendisine ilişilmesin diye de bu eski şairlerden falan cahil diyerek bir de başkalarına atıyordu. Böyle de bir üçkat yapıyormuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı o şiiri dinledikleri zaman vallahi bu şiiri mikroperiften başkası söylemez diyorlardı. Ve bunu ancak söylese söylese Ubeyri Koğulları'ndan bu adam söylemiştir derlerdi. Yani bunu kendisinin söylediğini de çok iyi tahmin ediyorlardı. Bu kabile cahiliye döneminde de İslam döneminde de muhtaç ve yoksul bir durumdaydılar Ubeyri Koğulları. Medine'de o dönemde insanların yiyecekleri hurma ve arpadan ibaretti. Adam paralı olduğu vakit Şam'da has un yüklü. Kervan gelince oradan un alır ve sadece kendisi yerdi. Çoluk çocuğunun yiyeceği ise yine arpa ve hurmaydı. Derken Şam'dan bir kervan geldi. Amcam Rifa'a bin zeyt bir miktar has un alarak deposuna koydu. O depoda aynı zamanda silah, zırh ve kılıç da bulunmaktaydı. Evin altındaki bir depo yarılarak yiyecek ve silah buradan alındı. Sabah olunca amcam Rıfa bana geldi ve yeğenim gece bize hırsız geldi ve depomuz açıldı. Un ve silahlarımız götürüldü dedi. Mahallede yoklama yapıp soruşturduk. Neticede Uberi koğullarının ateş yaktıkları ve götürülen gıda maddelerinin pişirildiği kanaatine varıldı. Uberi koğulları da kendi mahallelerinde soruşturma yaparken Vallahi aradığımız adam Lebit bin Sehil olduğu kanaatindeyiz aradığımız adam demişlerdi. Halbuki o dindar ve salih bir kimseydi. Lebit hakkında söyleneni içtiğince kılıcını çekip ben mi çalmışım? Vallahi ya bu hırsızlığı meydana çıkaracaksınız veya bu kılıç aranıza karışacaktır dedi. Bunun üzerine çekilsen kenara sen bu işin faili değilsin dediler. Mahallede o kadar soruşturmayı derinlettik ki Ubeyri koğullarından birinin yaptığından şüphe etmiyoruz. Amcam dedi ki ey kardeşimin oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip durumu anlatsam. Katade dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Bizden komşularını üzen bir aile, amcam Rifah bin Zeyd'in deposunu yardılar ve silah ve gıda maddesini çaldılar. Silahımızı versinler, gıda maddesini istemiyoruz. Resulullah aleyhisselatü vesselam bu konuda gereken emri vereceğim buyurdu. Ubeyri koğulları bizim Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müracaatımızı içtiğince, kendilerinden olan ve adına Üseyr bin Urve denilen bir adama vardılar ve meseleyi ona açtılar. Mahalle halkından bazı kişiler de bu toplantı hazır bulundu. Bunlar Resulullah ve Vesselam'a gelerek şöyle dediler. Katade bin Numan ve amcası bizden salih ve iyi bir Müslüman olan kimseyi delilsiz ve ispatsız hırsızlıkla itham ediyorlar. Katade diyor ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi seme gelip konuştum. Bana, siz Müslüman olan bir aileye delilsiz ve ispatsız olarak hırsızlık ithamında bulunuyor musunuz? bulunuyormuşsunuz" buyurdu. Döndüm. Keşke malımın pek çoğu elimden gitmiş olsaydı da bu konuyla bir alehsat ve hiç konuşmamış olsaydım dedim. Amcam Rıfa bana geldi ve e kardeşimin çocuğu yani ey yeğenim ne yaptın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana söylediğini kendisine anlattım. Allah yardımına başvurlandır dedi. Çok geçmeden bu konu hakkında Nisa suresi 105 ile 114. ayetleri indi. Kur'an'ın bu ayetleri inince silah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi. O da silahı rifaya iade etti. Katade dedi ki, silahı amcama getirdiğimde cahiliye döneminde görme özelliği iyice zayıflamış ve yaşı da oldukça ilerlemiş bir ihtiyardı. Ben onun Müslümanlığını da biraz şüpheli görüyordum. Yanına silahla vardığımda, ey kardeşimin oğlu ben o silahı Allah yolunda bağışladım, vakfettim dedi. Bunun üzerine onun Müslümanlığının sağlam olduğunu anladım. Bu konu hakkında Kur'an ayetleri inince, Beşir, müşrikler arasına katılarak Sulafe binti Sadı oğullarından Sümeyye'nin yanına gidip oraya sığınmıştı. Bunun üzerine Nisa 115-116. ayetlerine hazır oldu. Beşir'in Sulafe oğullarına sığınmaz üzerine İslam şairi Hasan o kadını birkaç beytle zemmetti. Bunun üzerine kadın eşyalarını alıp başının üzerine yerleştirip ebtağ denilen yere eşyalarını alıp şöyle dedi, atıp şöyle dedi. Bana bir şey getirmedin sadece Hasan'ın şiirini bana hediye etmiş oldun. Yani bu Beşir'den için söylüyor bunu. Bana hiçbir iyilik getirmedin. Yani Hasan da bana yaptı bu zemleri hediye etmiş oldun. Yani senin yüzünden o beni zemmetti dedi. Evet Allah izin verirse 114. ayetle bir sonraki derste devam edelim. 116. ayete kadar bu kıssanın e, sebebiyle iniyor bir iki ayet daha. Fakat ayetten içeriğini bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhanekalāhumu ve bihamdik ve eshādun lā ilāhi lā ve